أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مُضِلَّ له ومن فلا هادي له وأشهد إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده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 وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي kıymetli kardeşlerim tevhid müdafası derslerimizden hakimiyet Allah'ındır başlığının altında konuşmaya devam ediyoruz her dersimizin başında hatırlattığım gibi inşallah yine hatırlatayım. Biz hakimiyet Allah'ındır dediğimiz zaman bununla dört tane maddeyi kastediyoruz. İlk olaraktan hakimiyetin kayıtsız şartsız Allah'a ait olduğuna itikad etmek. İkinci olaraktan yönetici konumunda olan insanların Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesini zorunluluğu. Üçüncü olarak yönetilen konumunda olanların sadece ve sadece bu hakkı alemlerin Rabbi olan Allah'a vermesi. Dördüncü olarak da, dünyevi veya dini çekişmelerde, ihtilaflarda sadece Allah'ın ahkamına başvurmak. Allah'ın hükümlerinin dışında hiçbir hükme başvurmamak. <gülüyor> Şimdi en son sadece bu hakkı Allah'a vermekle alakalı konuştuk. Daha sonra bununla alakalı zikredilen bir takım şüphelerle ilgili bir şeyler anlattım size. Şimdi öncelikle bu dersimizin konusu şu olacak. Hakimiyetle ilgili verilmiş olan ilginç fetvalar. Şimdi bir tane kardeş, yani bu dersi hazırlamama sebebiyet veren şey şu oldu. Bir tane abi bana dedi ki, Hocam dedi, bu konuyla ilgili hemen hemen bütün hocaların konuşmaları var. Yani işte oy kullanmanın hükmü nedir? Veya işte Maide 44'ün delaleti tam olaraktan nedir? gibi. Hemen her hocanın bu konuda bir fetvası veya bir yazısı var. Siz bunları okudunuz mu dedi bana veya da dinlediniz mi bunları dedi. Yani sence dedim hani bu kadar bu meseleyle ilgili olmamıza rağmen bunları dinlememiş olmamız veya okumamış olmamız mümkün olabilir mi? Ya dedi belki hepsini bir arada bir değerlendirdiğiniz zaman fikriniz değişir. Ben de dedim ki insanın fikri değişir ama insanın itikadı değişmez. Yani hani doğrudur ama bu bendeki fikir değil ki bu bendeki itikattır bu konuda zaten. Yani itikat demiş olduğunuz şey nedir? İnsanın fikrinin, kalbinin, amellerinin üzerine akdetmiş olduğu, kesin olarak kanaat etmiş olduğu şeydir. Kesin kanaatler kolay kolay değişmez. Ne değişir? Fikir değişir. Bugün bir şey hakkında fikrin budur. Yarın onun hakkındaki fikrini değiştirirsin. Ama senin hatırın için hepsini bir daha tek tek dinleyeceğim dedim. Tek tek bir daha okuyacağım ne varsa. İşte Türkiye'de olsun, dünyada olsun tanınmış olan insanlar. Gerçekten bunları dinlediğimde bir daha okuduğumda İslam nimeti için Allah Azze ve bir daha hamd ettim yani. Hani... Bu meseleyle alakalı. Şimdi bazı fetvalar aktaracağım size kardeşlerim. Yani pratik olaraktan bizim anlattığımız konunun zıddına yaklaşımlar. Ee, ve bunların Allah'ın kitabına ve Rasulünün sünnetine arz edildiği zaman ne kadar geçersiz gerekçeler olduğuyla ilgili konuşacağım bu dersimizde. Şimdi isim söylemeyeceğim polemik olmasın diye. Çünkü derdimiz isimlerle uğraşmak değil. Derdimiz daha ziyade şeydir. Ee, batıl olan fikirleri ele almak. Zaten bir fikir batılsa... Onu kim savunursa savunsun hüküm değişmez. Yani bizler e, hakkı adamlardan tanımayız, adamları hak ile tanırız. Ali radiyallahu anh'ın söylediği gibi. Yani Müslümanın ölçüsü şu adam söylüyorsa doğrudur, bu adam söylüyorsa yanlıştır gibi bir ölçüye sahip olmaz Müslüman. Hak haktır. وَقُولِ الْحَقُّ hakku رَبِّكُمْ De ki, hak sizin Rabbinizden size gelmiş olan şeydir. Hak Allah'tan gelendir. Kim Allah'tan gelen hakkın ehliyse o da onunla beraber haktır. Kim de bu haktan yüz çevrilmişse Allah'tan gelen haktan isminin, ırkının, yaşının elindeki diplomanın ne olduğunun Allah'ın dininde hiçbir şey yoktur. Hiçbir değeri yoktur. Hoca efendinin birine soruyorlar. Diyorlar ki hocam oy kullanmanın şey nedir? Oy kullanmanın hükmü nedir? Bizim bulunduğumuz mıntıkada diyorlar. Bazı Müslümanlar var. Kişi oy kullandığında şirke girer diyorlar. Hoca'ya sorulan soru bu. Huzure diyor ki yapmaya, insan bir kağıdı bir sandığa attı diye kafir mi olur? Ha ha ha ha gülüyor ondan sonra. Tekrar ediyorum kardeşler. İnsan yapmayao diyor. insan bir kağıdı bir sandığa attı diye kafir mi? Kafir mi olur? Sana da gülüyor bu adam. Şimdi kardeşlerim Tövbe suresinde Allah azze ve celle diyor ki bir ayet-i kerime indiriyor. Diyor ki: "Ve insa ensaeltahum le yakulunna innema kunna nahudu ve sen onlara şayet ne yapıyorsunuz ne yapıyordunuz diye soracak olursan sana biz kendi aramızda eğleniyor ve şakalaşıyorduk derler. Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihî kuntum testehze'ûn de ki siz Allah'la resulüyle ve Allah'ın ayetleriyle mi dalga geçir geçiyorsunuz? Lâ ta'tazirû kat kefertum ba'de îmânikum. Özür dilemeyin. Çünkü siz imanlarınızdan sonra küfre girdiniz. Bu ayet ne üzerine iniyor kardeşlerim? Şuraya çok dikkat edin. Allah Resulü Tebu gazvesine çıkacak. Tebu gazvesi İslam'daki en zorlu savaşlardan bir tanesidir. Bundan ötürü Allah Resulü Tebu gazvesinde kendi siyasetini değiştirmiş. Gittiği yerin neresi olduğunu sahabeye haber vermiştir. Yani normalde Allah Resulü Medine'den çıktığında nereye gittiğini siyaset gereği sahabeye söylemezdi. Ta ki düşman bilgi almasın, istihbarat toplamasın diye. Fakat bu sefer çok zorlu bir sefer olacağı için Peygamber istedi ki ashabı düzgün hazırlık yapsınlar. Günler öncesinden biz Tebuğa gidiyoruz dedi. Ve Müslümanlar o en zorlu savaşa yola çıktılar. Savaş esnasında yani cihada çıkmış olan bir topluluk kendi aralarında şöyle bir konuşma yaptılar. Bir grup dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselama bakıp dedi ki acaba bunlar Arapların kendi aralarında yaptıkları savaşlarla Beni Asfar, yani Romalılarla yapılacak olan savaşın aynı şey olduğunu mu zannediyorlar? Yani hani Muhammed Kureyşle savaşıyor, Arap kabileleriyle savaşıyor, onları yeniyor, zannediyor ki ben savaşmayı biliyorum. Senin karşında bugünün Amerika'sı var, bugünün Avrupa'sı var. Senin karşında Roma var. Sen Roma'yla savaştığın zaman, Roma'yla savaşın, Bedevi Araplarla savaş gibi olduğunu mu zannediyorsun? Diye bunu söylüyorlar. Sonra da kendi aralarında şakalaşıyorlar. Vallahi diyorlar biz, Muhammed'in yanındaki bu karilerin, Bunlar kadar yalancı, bunlar kadar midesine düşkün, bunlar kadar karşılaşma anında korkak olan başka bir insan tanımıyoruz diyorlar. Sahabenin biri geliyor bu durumu Peygamber aleyhisselatü vesselama yetiştiriyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, böyle böyle böyle kendi aralarında konuştular diye. Allah azze ve celle bunun üzerine ayet indiriyor. Bu okumuş olduğum ayet kelimeyi indiriyor. Bu adamlar Peygamberimizin yanına geliyorlar. Allah'a yemin olsun ki ey Allah'ın Resulü biz kendi aramızda şakalaşıyorduk diyorlar ve olayı bize nakleden sahabe diyor ki kardeşler bunu söyleyen adam peygamberimizin ayağına yapışmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam atın üzerinde, adam yerde. Peygamber atıyla devam ediyor, yürüyor. Onun dizleri çakıl taşlarına çakıl taşlarında sürünüyordu. Yani adam peygamberimizin bineği hareket ettiği için adam toprakta sürünüyor. O diyor ki vallahi biz şakalaşıyorduk. Peygamber diyor ki la ta'tazirû kad kefertum ba'de imanikum. Özür dilemeyin. Siz imanlarınızdan sonra tekrardan küfre döndünüz diye. Bakın burada şuna çok dikkat edin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hayır siz şakalaşmıyordunuz, siz ciddiydiniz demiyor. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir örfü var, bir lügatı var. Birileri gelip yalan söylediklerinde Kur'an hemen ifade olarak der ki hayır onlar yalan söylüyorlar diye. Allah onların içinde gizlediklerini bilir. Burada onlar biz şakalaşıyorduk dediklerinde Allah Azze ve Celle hayır siz şakalaşmıyordunuz, siz ciddiydiniz. Allah'la Resulüyle ayetlerini küçümsüyordunuz demiyor Allah Azze ve Celle. Allah onların şakalaşmış olduklarını kabul ediyor. Ve buna rağmen diyor ki لَا تَعْتَزِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ bade imanikum Özür dilemeyin. Siz imanlarınızdan sonra küfre girdiniz. Şimdi bu hoca efendinin mantığına göre kişi sandığa oy atmakla kafir olmayacağı gibi aynı mantığı şöyle de yürütebiliriz. Ya adam şaka yaptı diye kafir mi olur? Ondan sonra da kahkayı patlatırız. Yani mantık olarak düşündüğünüz zaman mantığa uygun bir şey. Başka bir ayeti kelime kerimede aynı minvalde الله عز وجل diyor ki kardeşlerim جاهد الكفار والمنافقين واغلز عليهم وما أواهم جهنم وبيس المصير o kafirler ومنافقlarla savaş ve onlara karşı sert ol onların varacakları yer جهنم'dir orası ne kötü varış yeridir niye peki kardeşler yani hani ne yapmış ki bu kafirler ve münafقlar Allah savaşın diyor onlara karşı sert olun diyor يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا ve الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ Onlar küfür sözünü söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Fakat onlar o küfür sözünü söylediler ve imanlarından sonra da kafir oldular diyor Allah Azze ve Celle. Yani düşünün bir kelimeden ötürü Allah Azze ve Celle bu insanların kafir olduğuna hükmediyor. Bir kelime yani bu bozuk mantığa bakarsak insan bir kelime söyledi diye insan bir kelimeyle kafir mi olur? Evet sen Allah'ın razı olmadığı. الله'ın öfkeleneceği ve küfür kabul ettiği bir kelime de söylesen çağdı sandığın içerisine de e, atsan eğer Allah Azze ve Celle buna küfür demişse bu Allah'ın yanında küfürdür. İmam Bukhari ile Müslüm Ebu Hureyre'den şöyle bir hadis naklediyorlar kardeşler. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِنْ Kişi diyor bir söz söyler Allah'ı öfkelendirecek o söze hiç önem vermez. Yani çok basit, çok gereksiz bir söz söylüyormuş gibi davranır. Fakat o söz sebebiyle kişi yetmiş mevsim boyunca cehennemin dibine yuvarlanır diyor Aleyhissalatu vesselam. İmam Ahmed'in rivayetinde aynı hadisi naklederken Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Ma yazunnu, ma yazunnu, ma bihi ma Yani o söylediği sözün o seviyeye ulaşacağını adam kesinlikle zannetmez. Hani ben böyle bir söz söylüyorum. Bu sözle Allah öfkelenecek. Allah Azze ve Celle bu sözden dolayı beni cehenneme atıp yakacak. Bunu aklının ucundan dahi geçirmez diyor. Fakat o söylemiş olduğu sözle Allah Azze ve Celle onu cehennemin dibine yuvarlar. Maliki ulemasından İbni Abdülber. Muattayı şerh etmiş olduğu temhit kitabında diyor ki bu zikretmiş olduğum hadisin şerhinde kardeşler. Bu hadisin. ''Zalim sultanların yanındaki konuşma hakkında olduğuna dair ben ümmet arasında ihtilaf bilmiyorum.'' diyor. Yani bu zikretmiş olduğum kişi bir söz söyler, o sözün ne anlama geldiğini de çok idrak etmez. Fakat o sözle yetmiş mevsim cehenneme yuvarlanır. Bu söylenmişse söylenmişse diyor, zalim sultanların yanındaki sözler için söylenmiştir. Kişi zalim olan bir sultanın yanına girer, onun yanında onu destekleyici mahiyette bir söz söyler. Onun batılını ona süslü hale getirir. veya da onun Müslüman kanı dökmesini veya bir münker işlemesini ona kolaylaştırır. Ona razı olacak bir söz söyler. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kastetmiş olduğu şey budur. Yani kişi onu desteklediğinde bu sözün bu kadar ağır bir getirisinin olduğunu hesap etmez. Ama böyle olur. Şimdi oy vermeyi sandığa kağıt atmak gibi değerlendireceğimiz gibi oy vermekle Başımızdaki adamları küfürlerinde ve zulümlerinde azgınlaştırdığımızı da aynı şekilde hesap edebiliriz kardeşler. Örnek veriyorum mesela. Şimdi siz yönetici olan insanlara diyorsunuz ki sizin bu yaptıklarınız yanlıştır. Mesela bir örnek vereyim size. Zaten dersin içerisinde bazı şeyler de okuyacağım bugün inşallah. Konumuzla alakalı anıt kabir defterine yazılan bazı cümleleri okuyacağım inşallah size. Ahmet Davutoğlu mesela bir konuşmasında diyor ki kardeşler faiz meselesini anlatıyor. Konu faiz. Diyor ki 2002 yılında esnaf şu kadar faiz kullandı. Kredi, şey şey diyor düzeltiyor tabii kredi kullandı diyor. Faiz oranları yüzde ellilerde diyor. Bugün ise faiz oranları yüzde dörtlere beşlere düştü diyor. Allah sayısını arttırsın. Hayırlı olsun Allah bereketlendirsin diyor. Kardeşlerim normalde İslam tarihinde cehmiye de dahil olmak üzere. Hangisine gider derseniz biri Allah'ın kesin haram kılmış olduğu üzerinde icma olan bir şeye hayırlı olsun diyor. Veya işte efendim Allah bereketini arttırsın, Allah sayısını arttırsın diyor. Adam der ki bu küfürdür. Sahibini kafir yapar, sahibinin tövbe etmesi lazım. Peki bu adam nasıl bu cesaretle çıkıp milyonların önünde bunu söyleyebiliyor? Çünkü adamın mantığı bu. Biz yanlış bir şey yapsak halkın yüzde ellisi bize oy vermez diyor. Biz yanlış bir şey yapsak Türkiye'deki bütün ulema bizi desteklemez diyor. Bu kadar alim, bu kadar ulema bunlar sukut ediyorlar, oy verin diyorlar, bunlar en iyisidir diyorlar. Eğer biz gerçekten bazılarının zannettiği gibi küfür ameli işliyor olsaydık acaba bu kadar insan, bu kadar Müslüman, onların tabiriyle söylüyorum tırnak içinde bize destek verirler miydi diyor. Yani sen oraya attığın oyu kağıdın içine atılmış sandık olarak değerlendir sandığa atılmış kağıt olarak değerlendirebileceğin gibi Aynı zamanda onlara destek verdiğin ve üzerinde bulundukları batılda senden güç aldıkları bir şey olarak da değerlendirebilirsin. Ve senin vermiş olduğun o ile o adam oraya gelip o sözleri söylüyor. Allah faize bereket versin diyor. Allah faizi bize hayırlı kılsın demiş oluyor. Bakın kardeşlerim bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyin ateş size de dokunur. Zalimlere meyil etmeyin, ateşse de dokunur. Zalimlere meyil etmek nedir? Zalimlere meyil etmek, Kataden'in dediği gibi onları sevmektir, onlara itaat etmektir. Veya İbn Abbas'ın zaten tefsirine göre bu ayet meal veriliyor. Zalimlere rukun etmek, zalimlere meyil etmektir. İbn Kesir i̇bn Abbas'ın tefsirini aktardıktan sonra Zalimlere rukun etmeyin Yani zalimlere meyletmeyin Yoksa ateş size de dokunur ayetini aktardıktan sonra Bu görüş diyor çok güzel bir görüştür Çünkü sen onlara itaat edip meylettiğin zaman Onların kalan bütün fiillerinden de razı olacağın için Onlara destek vermiş olursun Yani sen bir zalim sultan var Küfür işleyen işte Müslümanların gözünde bazı haramları meşrulaştıran insanlar var sen bunların bazı fiillerine destek verip etmiş olduğun zaman sen onu bütün bir anlamda desteklemiş ve onun fiillerinden razı olmuş gibi bir görüntü çizeceğin için i̇bn Abbas'ın yapmış olduğu bu tefsir doğru ve güzel bir tefsirdir diyor. Onun için kardeşlerim, olaylara değerlendirirken, meselelere yaklaşırken yanlış yerden yaklaştığınızda, olaya yanlış yerden baktığınızda doğru bir şey görmeniz mümkün değil. Ve Müslüman olaylara bu basitlikle ele almaz. Yani eğer sen inanıyorsan ki Allah'ın kitabı, Rasulü'nün sünneti, kıyamete kadar insanların ihtiyacı olan bütün şeyleri içerisinde barındırmıştır. وَتَمَّتْ كَلِيمَةُ رَبِّكَ سِدْقًا وَعَدْلًا Senin Rabbinin sözü doğruluk ve adalet yönünden tamamlanmıştır. Doğruluk arıyorsan Allah'ın kitabındadır. Adalet arıyorsan Allah'ın kitabındadır. Bütün bir ümmeti ve bütün insanlığı ilgilendiren bir meseleyi böyle basit akli önermelerle çözümleyemezsin. Yani eğer sen gerçekten bütün insanlığı ilgilendiren bir mesele varsa ortada bunu Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine dönderirsin. Orada şer'i şer hükmü, şer'i hükme bakarsın, ondan sonra hükmünü söylersin. Ama böyle basit yaklaşımlarla yani bir kağıdı bir sandığa attı diye insan kafir mi olur? Şöyle de diyebiliriz değil mi kardeşlerim? Yani insan bir taşın önünde başını eğdi diye kafir mi olur? Mantık ya bu. Yani hani puta secde eden insan için insan taşın önünde başını eğdi diye kafir mi olur? Veya boynuna haç takan, ortasına zünler takan adam için işte insan e, boynuna bir tane e, demir parçası taktı diye boynuna demir parçası takmakla insan kafir mi olur? Akıl şeriatla desteklenmediği zaman insanı gaya içerisinde, batıl içerisinde yuvarlayacak olan bir şeyden başka bir şey değildir kardeşler. Onun için Allah'tan korkmak lazım. İnsanların hepsini ilgilendiren meselelerde insanlara fetva verirken daha dikkatli ve daha özenli davranmak gerekir. Bir başka hoca efendiye soruyorlar. Diyorlar ki hocam işte oy kullanmanın hükmü nedir? Bu konuya dair çok sorular geliyor. Oy kullanmak şahitliktir diyor. Ve Allah azze ve celle kıyamet gününde bizim neye şahitlik yaptığımızdan dolayı bizi hesaba çekecektir. Ondan dolayı Müslüman diyor seçim dönemlerinde şahitlik yapıp kimin iyi kimin kötü olduğuna dair şahitlik yapması gerekir. Yani olayı şöyle değerlendiriyor. Seçim döneminde bütün partiler işte orta yere diziliyorlar. Ve diyorlar ki hangimizin daha iyi olduğuna, hangimizin daha kötü olduğuna oylarınızla karar verin diyorlar. Müslüman da gitmeli oy vermeli, kimi dini açıdan hayırlı görüyorsa onu kendi hayatında tercih etmeli diyorlar. Bilmiyorum, bu fetvayı veren hoca efendi bilmiyor mu? Yoksa bilmemezlikten mi geliyor? Yani bilmiyormuş gibi mi yapıyor? Orasını bilmiyorum. Ama şurası bir kesindir. Bizim seçim dönemlerinde seçilecek adamlara şahitlik yapmaktan önce... Bizim daha öncelikli bir şahitlik görevimiz var. Yani her beş senede bir değil, hayatın her anında, her saniyesinde Allah'ın bize yüklediği bir görev var. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Biz böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. Ta ki siz insanlığa şahitlik edesiniz. Peygamber de size şahitlik etsin diye. Ve Peygamberimiz biz ümmetine diyor ki entum şuhada'llahi fil'art. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz diyor Aleyhissalatu vesselam. Bakın kardeşlerim. Allah Azze ve celle bizi İslam dinine kabul ederken bize kelime-i söyletiriyor. Biz diyoruz ki eşhedü en illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve rasuluh. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir her Müslümanın birinci şahitlik vazifesi tevhide şahitlik etmektir. Allah'ı uluhiyetinde ve ibadet konusunda Allah Azze ve Celle'nin sağlamaktır. Hele bir de adam alimse, bu kendisine fetva sorulan ve fetva verenlerin konumundaysa Allah Azze ve Celle onlara bir şahitlik görevi daha yüklüyor onların üzerine. Diyor ki Şehid Allahü ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qaiman bil qist Allah, melekler ve adaleti ayakta tutan alimler, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler. Yani Allah Azze ve Celle İbnül Kayyım'ın da dediği gibi, en şerefli meselede ulemayı şahit tutuyor kendiyle beraber. Ey alimler diyor, siz bir şeye şahitlik yapacaksanız, ben zaten şeref olarak size en büyük şerefi vermişim. Benden başka ilah olmadığına, benden başka yönetici olmadığına, benden başka helal ve haram belirleyecek kimsenin olmadığına, benden başka kanun yapacak kimsenin olmadığına, Benden başka kanunları yürürlükte olacak bir ilah olmadığına dair insanlar içerisinde şahitlik vazifenizi yerine getirin Çünkü ben bu şerefli göreve kendim ve melekler sizi de aynı zamanda şahit tutum. Bu koca efendilere sormak lazım Beş senede bir gidip sandıkta şahitlik yapmak yerine Hele önce siz bir tevhid konusundaki şahitliğinizi yerine getirin Bu ümmetin sizden beklemiş olduğu mesele budur Tevhid konusundaki şahitliğinizi yerine getirmenizdir Allah Azze ve Celle peygamberin dilinden diyor ki kardeşler, "Kul اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ Şahade De ki en büyük şahitlik hangisidir? Kul اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ şahade De ki şahitlik konusunda en büyük olan şahitlik hangisidir? Bu konu ne hakkında bunu söylüyor Allah Azze ve Celle? Nubuvvet ve risalet meselesiyle ilgili söylüyor Allah Azze ve Celle. Allah benimle sizin aranızda şahittir diyor. Bir nuzul sebebine göre... Mekkeli müşrikler peygamberimize geliyorlar diyorlar ki Ey Muhammed biz gittik bütün yeryüzündeki din sahiplerini gezdik. Dedi ki siz bu Muhammed'in peygamber olduğuna şahitlik ediyor musunuz? Dediler ki hayır. Hristiyanlar dediler yalancıdır. Yahudiler dediler yalancıdır. Bir tek sen peygamber olduğuna şahitlik ediyorsun. Senin kendi kavminin adamları senin yalancı olduğuna şahitlik ediyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam da üzülünce Allah azze ve celle diyor ki kul اَيُّ inek اَكْبَرُ شَهَادًا De ki şahitliği en büyük olan Şahitlik kimin şahitliğidir? Allah benim nubuvetime şahitlik ettikten sonra Allah benimle sizin aranızda hakem, benimle sizin aranızda şahittir. Ve uhiye ileyye hazal Bu Kur'an bana ulaştırıldı ki vahiy edildi ki ben bununla sizleri uyarayım ve Kur'an'ın kendisine ulaştığı insanlar da uyarılsınlar. Şimdi dikkat edin kardeşler ayetin devamına. Kul ennekum la teşhedun en ma'a Allah ileheten okhra. Deki siz Allah'tan başka ilahlar olduğuna, Allah'tan başka dua edilecek, Allah'tan başka kurban kesilecek, Allah'tan başka helal ve haram belirlenecek, Allah'tan başka yöneticilik yapacak ilahlar olduğuna mı şahitlik ediyorsunuz? Kul innakum leteşhedun en ma'a Allahi aleheten ukhra <gülüyor> kul la eşhed. Deki ben şahitlik etmiyorum. Kul innama huve ilahun vahidun ve inneni beriyun <gülüyor> mimma tüşrikun. Deki o Allah tek bir Allah'tır. Tek bir ilahdır. Ve ben sizin Allah'a şirk koştuğunuz şeylerden teberri ediyorum. Mekkeli müşriklerin Allah'ın dışında ilah edilmesi iki şekildeydi kardeşlerim. Bir tanesi dualarında, kurbanlarında, ibadet ve tenessüklerinde Allah'la kendi aralarına aracı koymalarıydı. Diğeri ise helal ve haram belirleme, kanun yapma konusunda atalarından kalanlar veya kendi parlamentoları olan darun Nezvede koydukları kanunlara tabi olmalarıydı. Allah Azze ve Celle de peygambere diyor ki sor onlara. Allah'la beraber başka ilahların olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki ben şahitlik etmem ve ben sizin Allah'a şirk koştuklarınızdan ben beriyim diye. Onun için kardeşlerim her Müslüman Allah'ın uluhiyetine şahitlik etmekle mükelleftir. Eşhedü en la ilahe illallah dediği andan itibaren söz konusu alimler olunca Allah azze ve celle alimlere çok daha büyük bir görev, çok daha büyük bir vazife yüklemiştir. Ve biz alimlerden önce Allah'ın uluhiyetine şahitlik etmelerini bekleriz. Şeye değil. Heh. Sen alimsin. bu fetvayı veren hocaya diyorum. Sen beş senede bir gidip e, sandığa kağıt atarak kimin iyi kimin kötü olduğuna şahitlik etmek yerine sen hele önce bir emri bil mağruf nehi anil münkerini yap. Bak senin şahitlik yaptığın bu adamlar iyidir dediğin adamlar anıt kabir defterine neler yazıyorlarmış. Ahmet Davutoğlu'nun yazdığını okuyorum kardeşler. 27 Kasım 2014. Yüksek askeri şura çalışmaları vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında tüm gazi ve şehitlerimizi hürmetle ve minnetle yad yâ ediyoruz. Allah sizi beraber haşretsin. En sonunu okuyorum kardeşler. Tabi içi yani hepsi batıl. Devraldığımız büyük manevi miras gereği. Kimden bir manevi bir miras devralmışsa yani senin devraldığın mirası ben sana söyleyeyim. Allah'ın şeriatını ilga etmek, tesettürü yasaklamak, mescitleri kapatmak, mescitleri akhıra çevirmek, alimleri idam etmek, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamak, ezanı Türkçe okutmak senin devraldığın miras bu. Yani Atatürk'ten devraldığın, ruhunu şad ettiğin, ruhunu yad ettiğin adamdan sana miras kalan şey bu. En sonunda da diyor ki kardeşlerim, bu şuurla yani bu demokratik laik ilkelere bağlı kalmak suretiyle yürüttüğümüz bu şuurla Yürüttüğümüz yüksek askeri şura çalışmalarının ülkemize ve milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Sen alim olarak çıkıp desen, desene ey Ahmet Davutoğlu. Müşrikler sefere gitmeden önce putlarına giderlerdi. Putlarına bir arzda bulunurlardı. Seferden döndükten sonra da neticeyi bildirmek için tekrar putlarının karşısına gelirlerdi. Tekrar bir arzda bulunurlardı. Sen putperes misin? Sen her yaptığın faaliyetin öncesine bir gidip atanın huzurunda saygı duruşuna duruyorsun. İşini bitirdikten sonra atanın karşısına geliyorsun. Yüksek askeri şuuramızın sonuçları budur budur budur diyorsun. Ve sen günde beş defa on defa eşhedü Allah ilâhe illallah diyorsun. Fakat bir ölünün cesedi için yapılmış olan putun önünde durup ona yaptığın güzellikleri arz ediyorsun ve sonuçlarını arz ediyorsun. Biz bunu tarihte bir tek putperest kavimlerin putlarının karşısında yaptığını gördük. Bu adamlar İslam'ı hakim kılacağız diye buraya gelmiş olan Niyetleri güzel ama amelleri Allah'ın şik dediği ameller olan insanlardır. Sen, ben bunların karşısına çıkıp sizin bu yaptığınız yanlıştır. Siz bu yaptığınızla farkında değilsiniz ama siz şirke giriyorsunuz. Siz Allah'ın dışında ilahlar ediniyorsunuz demezsek. Bu adamlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu ne zaman bilecekler kardeşlerim? Hiçbir zaman bilmeyecekler. Biraz önce aktardım. Bu adam çıkıp, Faiz falan dönemde böyleydi, bizim dönemimizde böyledir. Hayırlı olsun, Allah bereketini artırsın, Allah şöyle yapsın dediği zaman sen çıkıp desen ki ey falan ben şahitlik ediyorum ki Allah'a ve Resulüne harbi ilan etmek olan faize bu duayı yapmak insanın İslam milletiyle arasındaki bütün bağları koparır. Tövbe et ve sen tövbe ettim demekle tövbe edemezsin çünkü sana bu sözleri söyleten içinde bulunduğun makamdır. O makamı bırak. Gel Müslümanların arasına karış Müslümanların kardeşi ol. Sen buna şahitlik yapsana. Göz göre göre senin oy verdiğin adamlar putperestli ümmetin arasında yayıyorlar. Sen sukut ediyorsun. Büyük olan Allah'tır kardeşler. Büyük olan sadece ve sadece Allah'tır. Önderliğinde tarihin şahit olduğu en büyük bağımsızlık mücadelesinden birini vermek ve zafer kazanan gazi meclisimizin kuruluşunun 85. yılını kutlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan üyeleri ve milletvekilleri Olarak milletvekilleriyle birlikte manevi huzurundayız. Biz manevi olarak bir tek alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda dururuz. Başka hiç kimsenin, babamızın huzurunda da dururuz. Öğretmenimizin, hocamızın huzurunda da dururuz. Ama manevi olarak bir tek alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda dururuz. وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتٍ Huçu içerisinde, maneviyat içerisinde, kalpleriniz paramparça bir şekilde... Alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda kıyam edin diyor Allah Azze ve Celle. Başkasının karşısında böyle kıyamda durulmaz. Buna şahitlik et. وَقُومُ لِلّٰهِ Ayetine şahitlik et. Yöneticileri buna davet et yok. Bizimki ne yapıyor? Beş senede bir iyi ile kötü'yü birbirinden seçiyor. Bülent Arıncı'nın yazdığını okuyordum şu anda kardeşlerim. Tabi Cumhuriyetimizin 85. yıl kutlamalarımızda Bülent Arıncı'nın hissettiği duygular şunlar. Bu gurur ve coşku dolu günde... Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Biz sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın önünde saygıyla eğiliyoruz. Başka hiç kimsenin önünde saygıyla eğilmiyoruz. Sen çıkıp desene ey Bülent Arınç. Sen bilmiyor musun bu aziz gün dediğin bu coşkulu gün dediğin gün İslam'ın bütün hükümlerinin iptal edilip onun yerine küfrün hükümlerinin ikame edilmiş olduğu bir gündür. Bugün Müslümanların yas ilan etmesi gereken bir gündür. Müslümanların bugün de kafirlere beddua ve lanet okuması gereken bir gündür. Sen bugün de coşkulu bir ruh hali içindesin. Bu ayrı bir mesele. Bununla beraber bir de onun önünde saygıyla eğiliyorsun. Ben şahitlik ediyorum ki, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasının önünde saygıyla eğilmek kesinlikle caiz değildir. Bunu tek hak eden güzel isimlerin ve yüce sıfatların sahibi olan Allah'tır. Alimsen, şahitlik edeceksen, senin bunlara şahitlik etmen gerekir. Cumhuriyetin 91. kuruluş yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tay Tayyip Erdoğan diyor ki aziz hatıranı yad ediyor. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor. Milletimin Cumhuriyet Bayramı'nı Cumhuriyet Bayramı hayırlı olsun diyorum. Ruhun şad olsun. Çıkıp desene ya Cumhuriyet Bayramı diye bir bayram yok. Bu bayram küfrün şiarıdır, küfrün bayramıdır. Bir Müslüman bu bayramı insanlara hayırlı olsun diyemez. Bu neye benzer kardeşlerim? Bu şuna benzer. Müşriklerin Uhud gününde peygamberi öldürmüş oldukları, sahabeyi öldürmüş oldukları o günü ben hayırla yad ediyorum, coşku içerisinde yad ediyorum demek neyse İslam için en büyük matem olan ve yüz senedir Müslümanların başlarını yerden kaldırmadığı Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak hayırlı olsun demek de bu şekil olsun. Ruhun şad olsun ne demek? Ruhun şad olsun. Niye ruhu şad olsun? Niye biz bu adamın rahmetle Rahmetle anıyorum. Seni ve senin şahsında tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Allah azze ve celle diyor, müşriklere istiğfarda bulunmayın. Allah azze ve celle diyor, müşriklere istiğfarda bulunmayın. Bunların kendi bir resmi internet sitesi var, web sitesi. Orada anıt kabir, anı defteri, özel defteri var. Oraya girdiğiniz zaman bütün tarihlerle, bütün yöneticilerin oraya yazmış oldukları şeyleri orada okuyabilirsiniz. Yani aklıma siyerden neden hep kelim müşriklerin savaştan döndükten sonra... Putlarını ziyaret etmeleri, savaşa giderken de putlarını ziyaret etmeleri aklıma geliyor. Onun için kardeşlerim, alimler bir şeye şahitlik edeceklerse bu dediklerimin batıl olduğuna ve bunun şirk olduğuna, putperestlik olduğuna buna şahitlik edecekler. Bir başka hocaya soruyorlar kardeşler, yine değişik bir fetva olaya yaklaşım açısıyla alakalı. Hocam diyorlar, oy veren insanların hükmüyle alakalı sorular soruluyor. Bazı insanlar bunun küfür olduğunu söylüyorlar. Bazı insanlar vacip olduğunu söylüyorlar. Bazı insanlar caiz olduğunu söylüyorlar. Şimdi diyor ki normalde oy verme fiili kişinin niyetine bakar. Oy verme fiili kişinin niyetine bakar. Bir adam diyor eğer oy verirken, bu sistemi desteklemek, yani artık oy verip de bu sistem nasıl desteklenmiyor onu da hocaya ayrıca sormak lazım. Bu sistemi desteklemek, onun yaptığı fiillerden razı olmak vesaire gerekçelerle oy veriyorsa, min yani her yönden onu destekliyorsa bu küfür olur. Ama bir insan işte daha iyisi gelsin, başımızdaki bazı münkerler hafiflesin, zayıflasın diye oy vermiş oluyorsa, bu diyor şeydir, bu onun niyetine göre hüküm alır. Bunun şirk veya haram gibi bir boyutu söz konusu değildir. Delilimiz ne peki bu konuda? إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَةِ ve لِكُمْ لِكُلِّ مْرِئِ اِمَّا Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir. Ve her insana niyet ettiği vardır. Yani ne niyet etmişsen o vardır. Gazali diyor ki kardeşler bu hadis-i şerifi şerh ederken yani özellikle Gazali'den niye aktarıyorum sebebini de söyleyeyim. Onların Hüccetül İslam diye isimlendirdiğinden ve onu Tarihin yetiştirmiş olduğu en büyük alimlerden biri kabul ettikleri için onun hadise dair yorumunu söyleyeceğim. İmam Gazali rahmetullahi aleyhi ihya kitabında diyor ki, insanoğlunun yaptığı şeyler üç kısma ayrılır. Haramlar ve Allah'ın yasakladıkları, taatler yani Allah'ın emrettikleri ve mübahlar. Allah'ın ne emrettiği ne de yasakladığı yemek gibi, içmek gibi, uyumak gibi, istersen yaparsın, istersen yapmazsın, mübah olan şeyler niyetin birinci sınıfla uzaktan yakından alakası yoktur diyor. Yani eğer bir şey dinde yasaklanmışsa eğer bir şey dinde haram kılınmışsa, kötüyse senin niyetinin iyi olması veya kötü olması Allah katında onun hükmünü değiştirmez. Senin hükmünü de değiştirmez. Örnek olarak da mesela ne gibi? İşte birinin malını çalıp götürüp onunla cami yapanlar gibi diyor. Yani adam malını çalıyor ama onunla götürüp cami yapıyor. Benim niyetim cami yapmaktı diyor. Veya birinin gıybetini yapıyor. İşte bir başkasının Gönlünü kazanmak için gönül kazanmak iyi bir şeydir diyor. Onu sevmediği bir adamın gıybetini yapıyor. İlâ Allah'ın haram kılmış olduğu herhangi bir meselede kişinin niyeti ne olursa olsun kişinin niyeti kişinin amelini değiştirmez diyor. Ta ki diyor cahiller bakın bu ifadeye çok dikkat edin kardeşler. Ta ki cahiller bu hadisten yola çıkarak Allah azze ve celle'nin haram kıldıklarını kendilerine meşgulaştırmasınlar. Yani bir şey yasaklanmışsa ne de olsa ameller niyetlere göredir deyip yapmasınlar. Niyetler taatler ve mübahlar babına dahildir. Yani bir şeyi Allah emretmiştir sana. Onu hayırlı bir niyetle yaparsan ondan ecir alırsın. Allah uykuyu serbest bırakmıştır. Uyuyayım, kalkayım, sabah namazını kılayım diye niyet edersen uykunu ibadete çevirirsin, ecir olur. Yatayım, dinleneyim dersen uykunun sana hiç bir ecri olmaz. Yatmış ve dinlenmiş olursun. Ama masiyetler söz konusu olduğunda böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Aynı hoca efendiye sorsan, kardeşler, tevhidi bir kenara bıraksan, desen ki hocam çocuk talep etmek, çocuğun olmasını istemek, bu meşru bir şey midir? Meşru bir talep midir? Meşru bir taleptir. Peki ben bu meşru talebimi yerine getirmek için işte bir kadınla beraber olsam, zina yapsam. Ama benim niyetim Allah da biliyor. Yani zina yapmak değil, Allah azze ve celle'nin bana işte meşru kılmış olduğu çocuk, çocuk elde etmektir desen. Sana cevap verme gereği bile duymaz kardeşlerim. Yani sana hakaret eder, sana cevap verme gereği bile duymaz. İşte hocam ben bankadan faizle kredi çekeceğim, bizim mahallede fakir fukara var. Ben fakir fukaraya bunu dağıtacağım desen sana cevap verme gereği bile duymaz. Çünkü bunu bir saçmalık olaraktan kabul eder. Ama söz konusu Allah Azze ve Celle'nin tevhidi, Allah'ın hakkı, Allah'ın hakimiyette birlenmesi meselesi olunca... Ee, diyorlar ki niyete göre yani niyetin eğer bu hakkı Allah'tan başkasına vermekse kafir olursun. Niyetin bu hakkı Allah'tan başkasına vermek değilse kafir olmasın diyorlar. Kardeşlerim, daha önceki derslerimizde de burada zikretmiştik. Ee, Ömer radıyallahu an kendi dönemindeyken İmam Bukhari bunu naklediyor. Bir gün hutbeye çıkıyor Ömer radıyallahu an. Hutbede insanlara diyor ki ey insanlar. Şüphesiz ki insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde vahiy ile yargılanırlardı. Bugün artık vahiy kesilmiştir. Vahiy yoktur. Kim bize amellerinde güzellik ızhar ederse, biz de ona güzellik ızhar ederiz. Ve onun içinde ne olduğu bizi ilgilendirmez. Kim de bize amellerinde kötülük ızhar ederse, biz ona kötülükle muamele ederiz. Onun içinin iyi olması bizi ilgilendirmez. Çünkü vahiy artık kesilmiştir. Yani Ömer radıyallahu anh şunu söylüyor, siz... Peygamber döneminde bir olay yaşanıyordu. Sallallahu aleyhi ve selleme geliyordunuz. Ey Allah'ın Resulü benim niyetim şu değildi, benim niyetim bu değildi diyordunuz. Bazen peygamber de doğru söylüyor diyordu. Konu kapanıyordu. Niye? Çünkü Allah ona bildiriyordu. Evet bu adam doğru söylüyor. Bu adamın durumu budur budur diye. Bugün diyor Ömer radıyallahu anh artık şey kesilmiştir, vahiy kesilmiştir. Bize Allah'tan haber gelmeyeceği için kimin niyetinin ne olduğu bizi ilgilendirmez. Biz insanları amelleriyle değerlendiririz. Amellerinin içerisinde hayır olan insanlara hayırla muamele ederiz. Amellerinin içerisinde şer olan insanlara da hak ettikleriyle muamele ederiz diye Ömer radıyallahu anh onları uyarıyor. Size bununla alakalı de taalluk eden bir örnek vereyim inşallah. Hepinizin bildiği bir ayetin sadece ben devamını söyleyeceğim size. Nisa 60. ayet kelimeyi hepiniz biliyorsunuz. Yani Allah azze ve celle orada. Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini zan edenleri görmüyor musun? Tağut'u inkarla emrolundukları halde onlar tağuta muhakeme oluyorlar diyor. Şimdi Allah Müslümanlara bir sorumluluk yüklemiş. Demiş ki nasıl ki tağut'u seçemezsiniz, tağut'u tercih edemezsiniz, böyle bir hakkınız yok. Aranızda ihtilaf etmiş olduğunuz bir konuda da o tağut'un hükümlerine başvuramazsınız. Onun mahkemelerine gidemezsiniz. Giderseniz eğer sizin peygambere ve peygamberden önce indirilen bütün kitaplara imanınız Allah'ın yanında boşa gider. Şimdi bu ayet sonuçta bir vaka üzerine indi. Ve bu ayeti kerime indikten sonra bu olayı yaşayanlar peygamberimizin yanına geldiler. Yemin ettiler dediler ki ey Allah'ın Resulü biz tağuta muhakeme olmak için bunu yapmadık. Yani hani Allah onlar tağutu eredetmekle emrolundular diyorlar ya biz bunun için yapmadık. Biz sadece aramızdaki bir problemi çözmek istedik. Allah azze ve celle de diyor ki فَكَيْفَ اِذَا أَسَابَتْهُمْ musibetun bima قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْف۪يقًا Nasıl diyor? Onların kendi elleriyle kazandıklarından dolayı onlara bir musibet isabet ettiğinde yani kendileri gittiler mahkemeye kendi elleriyle bunu yaptılar. Allah da onların imanları zandan ibarettir dedi. Onların başına bir musibet geldi. Sana gelirler ve yemin ederler diyor Allah Azze ve Celle. Vallahi biz iyilikten ve aramızdaki sorunları sonuca ulaştırmaktan başka bir şey talep etmedik. Yani bizim niyetimiz buydu. Gittik o adamın hükmüne başvurduk ki toplumsal bir problemi çözelim diye. Allah Azze ve Celle yalan söylüyorlar demiyor. Onlar yalan söylüyor ey Muhammed. Onlar yalancıdır ey Muhammed demiyor Allah Azze ve Celle. Ama onların imanının boşa gitmesi ve ibaret olması hükmü de değişmiyor. Demek ki kardeşlerim İslam bir şeyi küfür olarak tavsif etmişse, ona bu vasfı vermişse, sen hangi niyetle onu yaparsan yap, bunun üzerine mugalaz olaraktan yeminler dahi etmiş olsan Allah Azze ve Celle'nin yanında senin niyetinin, senin ne yaptığının hiçbir değeri, hiçbir önemi yoktur, kardeşlerim. Onun için burada tabi ben özellikle hani bu işin bir boyutuydu bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bir de hani bu işin bir boyutu bir de oy kullanmayan, oy kullanmanın şirk olduğunu söyleyen işte insanları bundan sakındıran fakat şöyle bir görüşe sahip olanlar var. Diyorlar ki. Oy meselesi kapalı bir meseledir. Ama niye kapalı bir meseledir? Yani bu konuyla alakası olduğu için burada bu parantezi açtım zaten. Çünkü diyorlar oy vermek meselesi kişinin onu tanımlamasına göre hükmü değişir. Mesela sen oy vermeyi şöyle tanımlarsın dersin ki oy vermek insanlar kanun yapsınlar diye onlara etki vermektir. Böyle tanımlarsan oy verdiğin zaman küfre gidersin. <gülüyor> sen oy vermeyi şöyle tanımlarsan yani ben kanunla ilgilenmiyorum. Benim oy verme gerekçem şudur. Ben istiyorum ki işte yollar yapılsın. işsiz olanlara iş verilsin. Hastaneler imar edilsin vesaire. Böyle olduğu zaman diyorlar adam bu niyetine göre muamele görür. Çünkü diyorlar oy meselesi asri bir meseledir. Tanımlanmamış bir meseledir. Herkesin kendi tanımlamasına göre niyetiyle beraber şey değişir. Hüküm değişir. Bundan dolayı da oy meselesi kapalı bir meseledir. Kardeşlerim. Sistemler tarafından tanımlanmış olan bir meseleyi kişinin tanımlaması, kişinin sadece aklında problem olduğunu gösterir. Bu fikre sahip olan adamlara gidin şu soruyu sorun. Aynen soruyu şu şekilde sorun. Hocam, askerlik anayasal düzeni korumak için tağut tarafından oluşturulmuş olan bir kurumdur. Ve askerde bulunan insanlar için Allah azze ve celle diyor ki o kafirler tağutun yolunda savaşırlar. Şimdi bu askerlik geçmiş dönemlerde yoktu. Yani bizim aslımızda 100 senedir düzenli askerlik demiş olduğumuz şey 100-200 senelik bir mesele gündemimizde olan bir şey. Ben askerliği şöyle tanımlıyorum. Ben polisliği şöyle tanımlıyorum. Yeni bir tanım getiriyorum buna. Nedir? Ben diyorum ki işte askerlik cihada hazırlık yapmak için bir eğitim alanıdır. Mücahit ya bu ağalar sözde. Askerlik cihada hazırlık yapmak için bir şey alanıdır. Bir eğitim alanıdır desen... Adam sana saatlerce aynı benim bu anlatmış olduğumu anlatır. Yani bir şey tağutlar tarafından tanımlanmışsa ve şeriat da o tanımlanmış şeye hükmünü vermişse senin onun ne şekilde tanımlıyor olmanın İslam katında hiçbir değeri yoktur. Kardeşlerim demokrasi tanımlanmamış olan bir şey midir? Seçimlere katılmak, seçme ve seçilme hakkı tanımlanmamış olan bir şey midir? İnsan biraz Allah'tan korkmaz mı? İnsan biraz gözünün içine baktığı Müslümanlardan haya edip utanmaz mı? Bugün yeryüzünde... Demokrasi kadar açık bir şekilde tanımlanmış olan başka hiçbir şey yoktur. Seçme ve seçilme hakkının ne olduğu kadar açık bir şekilde tanımlanmış olan başka bir şey yoktur. Bugün parlamentolarda ne yapıldığına dair açık bir şekilde insanlara resmi televizyonlardan ilan edilen, saniye saniye insanlara görüntü verilen başka bir amel yeryüzünde bir, bir, bir bizi gözetliyor var, bir de parlamento var işte. Yani hani başka da bu kadar her şeyi milletin gözetlediği ve insanların orada ne yaptığını bildiği emin olun ki başka bir şey yoktur. Siz bundan sonra kalkıp gelip işte efendim oy meselesi tanımlanmamış bir meseledir. Herkesin niyetine göre değişir ve bundan dolayı da bu konu kapalı bir meseledir derseniz eğer sizin zina yaparken benim niyetim zina yapmak değildir diyen adama ve buna da fetva veren adamdan hiçbir farkınız kalmış olmaz. Kardeşlerim. Bakın normalde bir meselenin İslam'da kapalı olabilmesi iki şekilde olur. Ya bir meselenin delili kapalıdır ya da bir meselenin vakası kapalıdır. Bir meselenin delili kapalıysa zaten o kapalı bir meseledir. Orada hüccet ikamesine gerek vardır. Sadece hükmedenin Allah olduğu ve bu hakkın Allah'a verilmesinin zorunlu olduğuyla ilgili deliller güneşin açıklığından daha açıktır. Nasıl ki hiç kimse güneşi inkar edemez. Ben güneşi görüyorum ama anlamıyorum. Görüyorum ama hissetmiyorum diyemez. Hakimiyetin Allah'a ait olduğu, bunun Allah'a verilmesi gerektiği, vermeyenlerin de Allah'a şirk koştuklarıyla ilgili deliller, güneş kadar açık ve anlaşılır delillerdir. Geriye ne kalır ya da bir meselenin muhakkası kapalıdır. Ben biraz önce söylemiş olduğum zaten, demokrasi meselesi son 100 yılın en büyük putu ve en büyük dinidir. En fazla yani tarih boyunca en fazla etbağı olan din hangisidir deseniz, en fazla etba'ı olan din, demokrasi dinidir. Demokrasi okullarda çocuklara öğretiliyor. Minberlerde hocalar millete demokrasinin ne olduğunu, seçme ve seçilmenin ne olduğunu anlatıyor. Siyasiler zaten kürsülere çıktıkları zaman demokrasinin ne olduğunu, demokrasiyle başa geldiklerinde ne yapacaklarını, zaten uzun uzun bir şekilde insanlara anlatıp izah ediyorlar. Bunun vakıası da kapalı değil. Geriye ne kalıyor kardeşim? Kişinin kendi kafasının kapalı olması kalıyor. Yani delil açıktır, vaka açıktır. Senin kafan kapalıysa şeriat ne yapsın? Yani sen tevhid, kafanı tevhide ve tevhidin meselelerine kapatmışsan yani gözünü güneşe kapattığında güneş yok hükmüne geç, geçmediği gibi senin kafanı tevhid meselelerine kapatman da tevhidin meselelerinin yok hükmüne geldiği anlamına gelmez. Şimdi bu mesele kapalı bir meseledir dedikten sonra İslam tarihindeki birçok halimden açık meseleler ve kapalı meselelere dair bir takım fetvalar nakledebilirsin. Ama kapalı olmayan bir meseleyi kapalı sınıfına sokarak bunu yaparsan, sen kendine de Rabbinin hakkına da insanlara da zulmetmiş olursun. Onun için yani bugün demokrasi oy vermenin ne anlama geldiğini bütün çıplaklığıyla tefsir etmiş, açıklamış. Hiç kimsenin tefsirine, hiç kimsenin yorumuna şey bırakmamış, ihtiyaç bırakmamış. Ondan dolayı Allah'tan korkmak lazım. Bu meseleler kapalı meselelerdir. İnsanların niyetine göre bu meselelerin hükmü değişir demek, bu sadece insanın kendini ve insanları kandırmasıdır. Başka da bir şey anlamına gelmez. Kardeşlerim, bir başka hoca efendiye soruyorlar. Diyorlar hocam, herhalde soru Ankara'dan gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. Diyorlar, maide 44. ayet-i kelimeye göre ben artık oy vermiyorum. İyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum? Allah'ın indirdiklerine hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Hocanın cevabını dinleyin. Bir gün diyor temel ringe çıkmış. Ayeti tefsir ediyor arkadaş. Artık... Bu ne tefsiridir onu bilmiyorum. Yani hani rey tefsirini biliyoruz. E işte e, mesur tefsiri biliyoruz. Rivayet tefsiri, dirayet tefsiri, işari tefsir ila ahirihi. Tefsirlerin kısımlarını biliyoruz. Ama bu tefsirul fıkravi yani fıkra ile Allah'ın ayetlerini tefsir etmek meselesini bunu yeni gördük. Daha henüz usulü tefsir ilminde, ulumul kur'an ilminde bu tasnif edilmedi. Diyor ki temel bir gün şeye çıkmış, ringe çıkmış diyor. Hakem de temelden yana, tabi karşıdaki adam iyi bir boksör diyor, vurdu mu deviriyor bunu, vurdu mu deviriyor. Şey, hakem de bunun yanına yaklaşmış demiş ki, o bir tane de sen vur, yahu demiş bir dik dursam vuracağım da dik duramıyorum. Şimdi biz bu, sanki peygamberlerin sözü olan, Allah'ın ayeti olan bu şeyden, bu fıkradan nasıl bir hüküm çıkarıyoruz kardeşlerim? Bir yönetici dik durup Allah'ın hükümleriyle hükmedebiliyorsa sorumludur. Ama dik durup ayakta duramıyorsa ancak yapabildiği kadarıyla sorumludur. Çünkü Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Yani gerçekten kardeşlerim, mürtet çok ama ebubekir Bekir yok. Yani bunlardan İslam'ın hakkını alacak, Allah'ın dinini bu kadar küçümseyen insanların karşısında duracak ve siz alemlerin Rabbi olan Allah'ın dinini fıkra haline, alay haline getiremezsiniz diyecek. Aramızda Ebubekirler Bekirler yok. Bu Allah'tan korkmaz, bu kullarından utanmaz adam. Tasavvuf ehline reddiye veriyor. Yani bu adamın işi tasavufçularla uğraşmak. Ve tasavvuf ehline hediye verirken size iki tane şey söyleyeceğim kardeşlerim. En fazla itiraz ettiği iki tane mesele var. Bunlardan bir tanesi, ayetlerin umumuyla varit olmuş olan şeyleri fikir taksis etmez diyor. Yani hani mesela Kur'an-ı Kerim'de ayetler var ya, sizin Allah'ın dışında çağırdıklarınız, Allah'ın dışında dua ettikleriniz, Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız. Hani Allah bunun şirk olduğunu, sahiplerinin de müşrik olduğunu söylüyor. Tasavvuşçular da diyor ya bu putlar için inmiş ayetlerdir. Salih kullar, veli kullar bunun dışındadır. Bu adam da onlara cevap olaraktan diyor ki İslam usulünde Arapçada bir lafız umumiyet ifade ediyorsa Allah'ın dışında taptıklarınız dediğinde Peygamber de buna dahildir, veli de dahildir, melek de buna dahildir, hepsi dahildir. Siz belli bir sınıfı ve zümreyi elinizde ayet olmadan buradan çıkaramazsınız. Nasıl hepsi ayetle buraya girdiler? Aynı şekilde bazı kısımların da ayetle çıkması lazım. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir dediğinde Allah. Bu ayet-i kerime de umum ifade etmiyor mu kardeşlerim? Bu ayet-i kerime de Arap lugatına göre şart olan yani mübhem olan bir isimle başlamıştır. Ve mübhem isimler Arap lugatında umumiyet ifade ederler. Peki onların e, atalarından duyduklarıyla ayetin umumundan çıkardıkları sapıklık oluyor da senin de atalarından duyduğun fıkralarla Allah'ın umumundan bir şeyleri çıkardığın sapıklık olmuyor mu yani? Sen hiç Allah'tan korkmuyor musun? Veya bu adamların en fazla yapmış olduğu şey sofilerin menkıbe kitaplarını getiriyorlar. Koyuyorlar önlerine. Sofilerin menkıbe kitabından menkıbeler okuyorlar. Tabi sapık sapık menkıbeler okuyorlar. Ve sofilerin bu menkıbelerden hüküm çıkarmalarıyla dalga geçiyorlar. E sofi menkıbeden delil çıkardığında hüküm çıkardığında bu sapıklık oluyor da... Sen fıkradan hüküm çıkarmış olduğun zaman bu sapıklık olmuyor mu kardeşler? Yani Allah'tan korkmak lazım. Hani bu kadar ciddi bir mesele, 45 milyonu ilgilendiren bir mesele ve Allah'ın kitabında bütün hükümler mevcuttur. Bizim sünnete bile ihtiyacımız yoktur diyen bir adamın kendisine ayet sorulduğunda dönüp Temel'in fıkralarından bir tane fıkrayı aldık. Temel'in fıkralarıyla buna cevap vermesi gerçekten şaşılacak. Allah'ın dinle dalga geçilebilecek, küçümsenebilecek belki en son şeydir, en son noktadır. En basit bir meselede bile kardeşlerim. İşte hayızlı kadın namaz kılabilir mi? Üç dört tane ders yapıyor bu adamlar. İşte efendim abdestsiz adam Kur'an okuyabilir mi? Üç dört tane ders yapıyorlar bu adamlar. Niye? Fıkhi bir hükümde efendim hakka isabet etmek için. Ya Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek gibi. Yani hiçbir şey olmasa yeryüzünde bir topluluk bunun şirk olduğunu söylüyor. Ve bunu kat'î ve kesin delillere dayandırıyor. Hani böyle bir konuda adam oturur, çaplı bir araştırma yapar da, hak veya batıl ondan sonra oturur, ciddiyet içerisinde ulaşmış olduğu neticeleri kamuoyu ile paylaşır. Dersin adam araştırdı ama hakka isabet etmedi. Ama fıkrayla böyle önemli bir meselede olaya fıkrayla cevap vermek, Allah'ın ayetini tefsir etmeye çalışmak, gerçekten Allah'tan korkmak, kıyamet gününde Allah'a vereceği hesabı insanların düşünmesi gerekir. Benim bunları söylememdeki gerekçe de şudur kardeşlerim. Ee, dedim gayem hani isim verip polemik, birileriyle polemik içerisine girmek değil. Birinci gayem hani biz kendimiz aydınlanalım. Yani batılı, şerri, kötülüğü görelim. İkinci gayem de olur ki Allah azze ve celle belki bunlara veya bunları dinleyen insanlara bu sözümüzü ulaştırır. Allah azze ve celle yaptıklarının yanlış, yanlışlarının farkına varmalarını ve ondan dönmelerini onlara müyesser kılar. Allahümme amin. Onun için kardeşlerim yani bu ve benzeri minvalde hani bir saat olduğu vaktimi doldurdum. Daha aslında birkaç tane daha fetva var yani çok ilginç böyle değişik fetvalar var. İnşallah onları da başka bir zaman Allah Azze ve Celle nasip ederse sizlerle paylaşırım. Fakat yani son söz olaraktan şunu söyleyelim: Bizim elimizde bulundurulmuş olduğumuz en değerli şeyimiz bizim dinimizdir ve dinimize bu değere göre yaklaşmamız gerekir. Kardeşlerim din fıkralarla yuvarlak yuvarlak delillerle Delil de değil. Yani yuvarlamalarla daha doğrusu. Delil zannedilen şüphelerle verilen bir takım cevaplarla dinin meseleleri anlaşılmaz. Aslımızın en büyük meselesi ve fitnesi demokrasi ve demokrasiye taalluk eden meselelerdir. Hocalarımızdan, hoca olan bu e, insanların onlara bu ünvanı verdiği insanlardan da bu nasıl ki fıkhi bir meseleye yaklaşırken ciddiyetle yaklaşıyorlar. Dakikalarca saatlerce deliller üzerinde konuşuyorlar. Tevhide ve akideye taalluk eden meselelerden de onlardan bu ciddiyeti bekliyoruz. Ve diyoruz ki sizin en büyük şahitliğiniz Allah'ın uluhiyetine şahitlik etmek ve yeryüzünde Allah'a isyan olan konularda iyiliği emretmek ve kötülüğü kötülükten alıkoymaktır. Bugün sizin seçmiş olduğunuz partiler yeryüzünde en büyük münker olan şirki, putperestliği, Allah'ın haramlarını meşgulaştırıyor ve insanların arasında yayıyorlar. Eğer bir şahitlik yapmak istiyorsanız size yakışan bunların batıl olduğu yönünde şahitliğinizi ortaya koymanızdır diyorum kardeşlerim. Kardeşler bu işin bir boyutu dersimiz bitti. Yani bu dersimizle alakalı olaraktan benim anlatacaklarım bu kadarı dersimiz bitti. Kısa bir hatırlatma yapacağım sonra dersi kapatacağım inşallah. Şimdi biliyorsunuz ben burada bir ders anlattım kardeşler. Demokrasinin hakikatiyle ilgili bir ders anlattım. Bu demokrasinin hakikatiyle ilgili dersi anlattıktan sonra işte şunu öğrenmiş olduk. Yani dersimin özeti şuydu. Birincisi demokrasi bir dindir. Ve seçimlere katılan insanlar da demokrasi dinindendirler. Bu işin şer'i boyutu. İkinci bir mesele olaraktan şunu anlatmaya çalıştım. Demokrasi bir oyundur, oyuncaktır. Müşriklerin puttan helva yapıp, istedikleri zaman bu helvayı yiyip, istedikleri zaman bu helvaya taptıkları gibi, bugün demokrasi diyen insanlar da işlerine geldiklerinde demokrasiyle amel ediyorlar. Hesaplarına gelmediği yerde ise demokrasiyle demokrasiyi raftan kaldırıyorlar. Yani mesela istemedikleri mürsi başa geldiğinde darbe yapıyorlar. Binlerce insanı öldürüyorlar ve bunu da demokrasi adına yapıyorlar. Onların razı olduğu biri başa geldiğinde onu yüceltiyorlar, tazim ediyorlar. Bunu da demokrasi adına yapıyorlar. Bir dinin batıl bir din olduğunun en büyük alameti nedir kardeşlerim? Çelişki içerisinde olmasıdır. Yani bir şeyde çelişki varsa orada batıllık vardır. Allah... Kendi dininin ve kitabının hak olduğuna delil olarak neyi diyor Kur'an'ı düşünmezler mi? Allah'tan başkasının yanında olsaydı onda çelişki bulurlardı diyor. Yani bir şey Allah'tan değilse, onun en açık sıfatı onda çelişkilerin olmasıdır. Demokrasinin de Allah'tan olmadığı, beşerin kendi uydurduğu bir şey olduğunun en büyük delili, demokrasinin içinde bulunan çelişkiler ve olayları iki tartıyla tartmalarıdır. Şimdi biliyorsunuz bazı kardeşler seçimlerden önce bir çalışma yapıyorlar. Bu, Allah razı olsun hepsinden, emek veren kardeşlerden, bu çalışmayı yapan kardeşlerden. Rabbim gayelerini şeye ulaştırsın, sonuca ulaştırsın. Çünkü kardeşler burada gayemiz oy vermenin hükmünü insanlara anlatmak değil yani. Hani insanlar oy vermiş veya vermemiş bu çok önemli bir mesele değil. Bizim derdimiz insanların tevhidi bilmesi ve tevhidi anlamasıdır. Peki biz niye oy döneminde böyle bir çalışma yapıyoruz? Bizim gayemiz seçimler aracılığıyla tevhidi Türkiye'nin gündemine taşımaktır. Yani bir çoğumuz mesela tevhid'i nasıl öğrendik? Bir mesele ile ilgili bir sorun yaşadık. O meselenin şirk olduğunu öğrendik. Oradan başladık araştırmaya ve sonuç itibariyle Allah azze ve celle bizi hakka hidayet etti. İnşallah da canımızı hidayet üzere alır. Bugün yapılan bu çalışmalar da kardeşlerim buradan gaya kimseye oy ver yani pazar sabahı kalktı biri diyelim. Bu afişleri gördü veya bu videoları izledi. Ben artık oy kullanmıyorum dedi. Yani bu bizim amacımız bu değil kardeşim. Oy versin, vermesin çok bizim böyle bir derdimiz yok yani. Çünkü bizim için esas tevhidtir, çatı tevhidtir. Tevhid olmadıktan sonra oy versen ne, oy vermesen ne. Fakat dediğim gibi bu çalışmanın gayesi, tevhidi Türkiye'nin gündemine taşımaktır. Başka da bir şeyimiz yoktur, gayemiz yoktur. Bir yerde bir kardeşimiz, bu işte elektronik ekranlar var, işte dükkanların üzerinde olan. Oraya yazmış işte, oy kullanma Rabbine şirk koşma diye. Sürekli o dönüyor orada. Polis gelmiş demiş ki, bunu kaldır senin için iyi olmaz. E niye hani demokratik bir ülkede yaşıyorduk? Hani fikir hürriyeti vardı? Sen insanları şirke davet ederken senin demokratik, demokratik hakkın oluyor da ben insanları tevhide davet ettiğimde niye benim demokratik hakkım olmuyor? Yani siz de haklarınızla yerin dibine batın istemiyoruz haklarınızı. Fakat helvadan put yapan insanlar gibi hesabınıza gelmediğinde oturup demokrasinizi yemeyin acıktığınız zaman. Konya'da geçen işte duydum. Müslümanları gözaltına almışlar. İşte şimdi bir şey de diyemiyorlar ya, yani ne diyecek adam misal? İnsanlara oy kullanmayın diye, hakimiyet tevhidini hatırlatıyorsunuz, bu suç diyemeyecek. Hakkınızda şikayet ver, kamu malına zarar veriyorsunuz. Niye seçim için sağa sola afiş, hiç seçim için sağa sola afiş asanları durdurup, kamu malına zarar veriyorsunuz, milletin binasını kirletiyorsunuz diye tutuklandıklarını, gözaltına alındıklarına şahit oldunuz mu kardeşlerim? Yok. Seçim dönemi boyunca onların müziklerini dinlemekten kulağımız kafamız şişiyor. Baktığımız her yerde onların meymenessiz sıfatlarını görmekten o iluhiyet iddiasını kendilerinde yüzlerinde ifade ettikleri o kibri görmekten midemiz bulana bulana başımızı çevirdiğimiz her yerde bu sakta ilahların resimlerini görüyoruz. Niye kimse bunları tutuklamıyor? Bunları içeriye alıp efendim sizin milleti rahatsız ediyorsunuz demiyor. Kardeşlerim demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Yani gerçekten demokrasi bir oyundur. Ve umut ediyorum Allah'tan temennim de. Bütün ömürlerini demokratik yolla İslam'a hizmet etmek için heba eden insanlara bu hakikati gösterip onlara tövbe etmelerini sağlamaktır. Bu bir puttur. Bunu yapan adamlar acıkmaya görsünler. Acıktıklarında puta da eskiden tek putu yiyorlardı. Şimdi putu da puta tapanı da yiyorlar beraberinde. Yani size bir ilah koyuyorlar önünüze. Eskiden putu yiyorlardı puta tapan kurtuluyordu en azından. Şimdi ki yamyamlar. Hem putu yiyorlar hem de o puta çağırıp ibadete davet ettikleri insanları acıktıkları zaman gözden çıkarıp onları da yiyorlar. Ondan dolayı Allah bizi çağımızın bu en büyük fitnesi olan demokrasi fitnesinden muhafaza eylesin. İstediğim ki bunu da size söyleyeyim. Hani e, yani demokrasinin bir oyun olduğunu sadece belli insanlar için geçerli olduğunu yoksa kendilerinden olmayan insanlara böyle bir hakkı tanımadıklarını da bir kere daha hakka yakın bir şekilde görmüş olduk. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته